36. Konu, Amr'ın Hazreti Peygamber'e gelerek Müslüman olması, memleketime döndüğümde ismi Ahmet olan bu peygamberin çıktığını haber aldım, doğruca Hazreti Peygamber'e giderek ona rüyamı haber verdim, şöyle buyurdular, Ey Müren'in oğlu Am, Allah'ın kullarının tamamına peygamber olarak gönderilen zat benim, bütün kulları İslam'a davet ediyorum, onlara emrediyorum ki, kanlar akıtılmasın, akrabalarla ilişkiler kesilmesin, Sadece Allah'a ibadet edilerek putlar terk edilsin, Kabe ziyaret edilsin, 12 ayda bir de Ramazan orucu tutulsun, bana icabet edenlere cennet, isyan edenlere ise cehennem vardır, ey am, iman et, Allah seni cehennemin dehşetinden emin kılacaktır, bunun üzerine şöyle dedim, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüysün, birçok kavmin hoşuna gitmese de ben, helal haram ne getirdinse hepsine iman ettim, Sonra ona, peygamberliğini duyduğumda söylediğim bir takım şiirlerimi okudum. Bizim bir putumuz vardı. Babam da ona hizmet ediyordu. Ben Resulullah'ın peygamberliğini duyduğumda kalktım, onu kırdım. Sonra da Hazreti Peygamber'e gidip ona şu şiiri okudum. Şahitlik ederim ki Allah haktır. Ve taşlardan yapılan ilahları ilk terk eden de ben oldum. Hicret ettiğin halde eteklerini derledim. Sıkıntılı ve meşakkatli yollardan geçtim. Bütün bunları şahsen ve aslen insanların en hayırlısı if göklerdeki padişahın elçisi olana arkadaş olabilmek için yaptım. Hazreti Peygamber bunları dinledikten sonra, Ey am, sana merhaba, dedi.